George Bernard Shaw İmparatorla Küçük Kız Seslendiren Akın Altan İnsanın sinirlerinin ayakta olduğu, gölgeler arasında gözüne birileri, hatta hayaletler görünür gibi geldiği gecelerden biriydi. Çünkü gökte ay vardı ve ay durmadan bulutlara girip çıkıyordu. Bazıları ardındaki ay görünecek kadar beyaz, Bazıları ayı soluklaştıran kahverengi kuş tüyleri gibi, bazıları da ayı içine aldığı zaman onu tamamiyle karartacağı anlaşılan kopkoyu bulutlar sürü halinde göğün bir yanından öte yanına hızla geçiyordu. Kimi insanlar böyle gecelerde korkuya kapılır. Kapı dışarı çıkmazlar. Yalnız başlarına da olmamak koşuluyla içeride, aydınlık ve sıcak yerlerde oturur, Geceyi perdelerin dışında bırakırlar. Ama kimi insanlar da içlerinde bir huzursuzluk duyup dışarı çıkmak, dolaşmak, ayı seyretmek isterler. Bunlar, göremedikleri yerler hakkında hayal evlerinde çeşit çeşit şeyle canlandırabildikleri ve karanlığın içinden çıkıp gelecek olağanüstü kişilerle bir takım serüvenler yaşayacaklarını kurdukları için karanlığı severler. Sözünü ettiğimiz o gece çıkıp karanlıkta dolaşmak, Aynı günün akşamüstü, aydınlıkta çıkıp dolaşmanın yarısı kadar bile tehlikeli değildi. Zira gece olan yer, İngilizlerle Fransızların Almanlara karşı dövüşmekte oldukları yerlerden biriydi. Gündüzün herkes hendeklerin içinde saklanmak zorundaydı. Bir an için başlarını çıkaracak olsalar, dam kurşunu yerlerdi. İnsanların bazı alanları geçmelerini önleyen perdeler vardı. Yalnız bunlar pencere perdeliğine benzemiyordu. Bunlar aslında patlayıp yerde kocaman kocaman çukurlar açan, insanları, hayvanları ve ağaçları paramparça ederek havaya uçuran birer bomba şarapnel yağmuruydu. Bu yüzden de bunlara ateş perdesi deniyordu. Geceleyin ateş perdeleri olmuyordu. Ayrıca sırf insanı vurmak için bütün gece ayakta bekleyen askerler de gece karanlığında insanı kolay kolay göremezlerdi. Ama yine de insanın aklına hayaletleri soyguncuları getiremeyeceği kadar büyük bir tehlike vardı. Hayaletler, soyguncular yerine insan ister istemez şarapnelleri, kurşunları ve hala vuruldukları yerde yatan ölüleri, yaralıları düşünüyordu. Bu bakımdan ay ışığında dolaşıp havai fişekleri seyretmek için dışarı çıkan kimselerin bulunmayışına şaşmamak gerekir. Gerçekten de havai fişekler vardı. Adam vurmak için bekleyen askerler zaman zaman göğe bir takım fişekler atıyorlardı ve bu fişekler gökten parlak bir yıldız halinde düşerek yerde gözle görülebilir her şeyi, herkesi aydınlatıyordu. Ortalık böyle aydınlanır aydınlanmaz, casusluk yapmak için gizli gizli düşmanın içine sokulan, yaralıları arayan ya da kendi hendeklerini korumak için dikenli tel engelleri kurmakta olan bütün askerler hemen yüzü koyun yere uzanıp Yıldız sönene kadar ölü takbidi yapıyorlardı. Saat on bir buçuğu az geçe, hiçbir askerin dolaşmadığı, yıldız fişeklerinin aydınlığından çok, uzaklarda kalan bir yerde, gezmeye çıkmış gibi elini kolunu sallaya sallaya yürüyerek birisi geliyordu. Gelenin halinde tavrında bir tuhaflık vardı. Zira ne yaralı arıyordu, ne casusluk ediyordu, ne de askerlerin yaptığı şeylerden birini yapıyordu. Sadece dolaşıyor, bazen duruyor, yine yürüyor ama hiç eğilip değerden bir şey almıyordu. Ara sıra bir yıldız bir şeyi ona çok yaklaştığı, onu açık seçik görebileceğiniz kadar yaklaştığı zaman bu adam olduğu yerde kalıp dimdik duruyor, kollarını kavuşturuyordu. Ortalık kararınca çok gururlu bir adamın yürüyüşüne benzeyen tuhaf, iri adımlarla yoluna devam ediyordu. Ama bombalardan yere kocaman kocaman çukurlar, oyuklar açılmış olduğu için ağır ağır bastığı yeri kollayarak yürümek zorunda kalıyordu. Ayrıca ölü bir askeri ayağa takılıp yuvarlanabilirdi de. Bu adamın öyle dindik duruşu, o çalımlı tavrı kendisinin Alman imparatoru olmasından ileri geliyordu. Ayla ya da bir yıldız ile aranızda kaldığı zaman pala bıyıklarının uçlarını tıpkı resimlerindeki gibi görebiliyordunuz ama kendisini çoğunlukla göremiyordunuz. Zira bulutlardan ötürü ve yıldız biçeklerinin çoğu uzaklarda olduğu için yanına iyice yaklaşmadıkça bıyıklarından başka yanı hemen hemen hiç görünmüyordu. Ortalık o kadar karanlıktı ki imparator çok dikkatli yürümesine rağmen tökezleyip patlayan bir mayının açtığı krater adı verilen büyük bir çukura düştü ve tepe üstü çukurun dibine çakılmasına ramak kaldı. Ama bir şeye tutunarak kendini kurtardı. İmparatorun tutunduğu ve ot demeti sandığı şey bir Fransız askerinin sakalıydı. Asker de ölüydü. Tam o sırada ay bir an bulutlardan sıyrıldı ve imparator patlayan mayın tarafından parçalanmış, kraterin çevresinde yatan kimi Fransız kimi Alman birkaç asker gördü. Ona sanki askerler gözlerini dikmiş de kendisine bakıyorlarmış gibi geldi. İmparator müthiş bir korku geçirmişti. Ne yaptığını bilemeden, tıpkı insanın bir kabahat işlerken yakalandığında söylediği gibi, ''Ben yapmadım.'' veya ''Böyle yapmak istememiştim.'' Yahut da ''Ben değilim.'' anlamına gelen şu Almanca sözü söyledi ölü askerlere. ''İhab-ı esnih gewold.'' Sonra telaşla çukurdan çıkıp başka bir yöne yürüyerek oradan uzaklaştı. Ama içine bir fenalık geldiğinden, biraz uzaklaşır uzaklaşmaz, Oturmak zorunda kaldı. Gayret etse yoluna devam edebilirdi ama yolu üzerine çıkan bir cephane sandığına oturmak daha çekici göründüğünden ''Şu fenalığın geçene kadar oturayım.'' dedi. Bundan sonra olan şey çok hayret vericiydi. Zira karanlığın içinden esmer bir şey çıktı. Bu şeyden tıngırtılı şıngırtılı sesler yanı sıra ayak sesleri de gelmese imparator onu köpek sanacaktı. Yaklaşınca İmparator onun küçük bir kız olduğunu gördü. Kız gecenin yarısında on çeyrek kala sokağa çıkabilecek yaşta da değildi. O tıngırtıyla şıngırtı kızın taşıdığı konserve kutusundan geliyordu. Kız ağlıyordu da. Hüngür hüngür değil. İçini çeke çeke. Hafif bir sesle ağlıyordu. İmparatoru görünce ne bir parçacık korktu ne de şaşırdı. Sadece burnunu ve içini çekip ağlamayı keserek ''Affedersiniz, ne yapayım? Bütün suyum bitti.'' dedi. Çocuklara alışık olan imparator ''Vah vah.'' dedi. ''Çok mu susadın? Bende bir matara var ama korkarım içindeki sana fazla sert gelir. İçemezsin.'' Küçük kız büyük bir hayretle ''Ben istemem.'' dedi. ''Siz istemiyor musunuz? Siz yaralı değil misiniz?'' İmparator, hayır, dedi. Niye ağlıyorsun sen bakayım? Küçük kız neredeyse yeniden ağlamaya başlayacak gibiydi. İmparatora sokulup dizine yaslanarak, askerler bana çok kötü davrandılar, dedi. Şurada bir mayın kraterinin içinde dört asker var. Biri Tami, biri Harry, ikisi de Boş. Harry, Birinci Dünya Savaşı'nda Fransızlara verilen at, kıllı anlamında. ''İmparator sert bir tavırla, bir Alman askerine boş dememelisin. Hiç ama hiç doğru bir şey değil bu.'' dedi. ''Yoo.'' dedi küçük kız. ''Emin olun ki doğru. İngiliz askeri Tammy'dir. Fransız askeri Harry'dir. Alman askeri de boştur. Annem onlara böyle der. Herkes de böyle diyor. Boşlardan biri gözlüklüydü. Öğretmene benziyordu. Öbürü iki gündür orada yatıyor.'' ''Hiçbiri kıpırdayamıyor. Çok kötü durumdalar. Onlara su verdim. Önce bana teşekkür ettiler. Tanrı'ya benim için dua ettiler. Yalnız öğretmen etmedi. Derken bir bomba patladı ama uzakta patladığı halde beni kenara çekip eğer hemen ve doğru eve gitmezsem ormandan bir ayının çıkıp beni yiyeceğini, babamın beni palaskayla döveceğini söylediler. Öğretmen onlara yüksek sesle yufka yürekli olduklarını bana aldırmamalarını söyledi. Ama benim kulağıma... Çabucak eve gitmemi fısıldadı. Lütfen, sizin yanınızda kalabilir miyim? Babam dövmez beni, biliyorum. Ama ayıdan korkuyorum. İmparator, yanımda kalabilirsin. Ayıyı dokundurtmam sana, dedi. Aslında ayı filan da yok zaten. Emin misiniz, dedi küçük kız. Tami, olduğunu söyledi. Dediğine göre kocaman bir ayıymış. Hem de çocukları yedikten sonra onları bir de karnının içinde kaynatırmış. İmparator, İngilizler hiçbir zaman doğruyu söylemezler.'' dedi. Küçük kız yeniden ağlamaya başlayarak ''Önce çok iyi davranmıştı.'' dedi. ''İnanmasa öyle söylemezdi herhalde. Ama belki yarası çok acıyordur da o yüzden gördüğü bir takım şeyleri ayıya benzetiyordur.'' ''Ağlama.'' dedi imparator. ''Senin kötülüğün için söylememiştir. Sen de onlar için yaralanırsın diye korkmuşlardır da tehlikeden uzak olasın diye evine gitmeni istemişlerdir.'' ''Aa ben bombalara alışım, dedi küçük kız. ''Ben her gece çıkar yaralılara su veririm. Çünkü babam yaralı olarak beş gece açıkta yatmış da susuzluktan çok çekmiş.'' Yine içinin fena olduğunu hisseden imparator, ''İhhabi esnih di guvalt'' dedi. ''Ben istemedim'' anlamında. ''Küçük kız, siz boş musunuz yoksa?'' diye sordu. Zira imparator daha önce onunla hep Fransızca konuşmuştu. ''Çok güzel Fransızca konuşuyorsunuz ama ben sizi İngiliz sanmıştım.'' ''Yarı İngilizim.'' dedi imparator. ''Tuhaf şey.'' dedi küçük kız. ''Çok dikkatli olmalısınız çünkü iki tarafta sizi vurmaya çalışır.'' İmparator hafif bir kahkaha attı. Tuhaf bir kahkaha. O sırada ay çıktı. İmparatoru küçük kıza eskisinden daha açık seçik gösterdi. Küçük kız çok güzel bir paltonuz var, üniformanız da tertemiz, dedi. Yıldız bir şeyi ortalığı aydınlattığı zaman yere, toprağın üstüne yatmak zorunda kaldığınız halde, nasıl oldu da üstünüzü başınızı bu kadar temiz tutabildiniz? Ben yere yatmam, dedi imparator. Dimdik ayakta dururum. İşte onun için temizdir üniformam. Ama ayakta durmamalısınız, dedi küçük kız. Görürlerse üstünüze ateş ederler. Peki öyleyse, dedi imparator. ''Sen yanımdayken, senin hatırın için yere yatarım. Ama şimdi gel de seni evine götüreyim. Nerede senin evin bakayım?'' Küçük kız güldü. ''Bizim evimiz yok ki.'' dedi. ''Önce Almanlar köyümüzü bombaladılar. Köyümüze girdiler. Sonra Fransızlar bombaladı köyümüzü. Arkasından İngilizler bombalayıp Almanları çıkardılar. Şimdi üçü birden bombalıyorlar. Evimize yedi bomba, ağrımıza on dokuz bomba düştü. Ama işe bakın.'' Bir tek ineğimize bile bir şey olmadı. Babam diyor ki, ahırımızı yıkmak, onu yıkanlara yirmi bin franga patlamış. Babam bundan büyük gurur duyuyor. İmparator daha da beter fenalaşarak, ''İhebi esnik gibi ol'' dedi. Biraz düzelince, ''Nerede oturuyorsunuz şimdi?'' diye sordu. ''Nerede olursa?'' dedi küçük kız. Ah çok kolay, İnsan çabucak alışıyor. Siz necisiniz?'' ''Sedyeci misiniz?'' ''Hayır evladım.'' dedi imparator. ''Hani kaiser derler ya, işte ben oyum.'' ''Ben kaiseri bir tane sanıyordum.'' dedi küçük kız. ''İmparator, üç kaiser vardır.'' dedi. ''Hepsi de bıyıklarını ille yukarı kıvırmak zorunda mıdır?'' dedi küçük kız. ''Hayır.'' dedi kaiser. ''Bıyıkları yukarı kıvrılmıyorsa sakal koy verebilirler.'' Ben paskal ya da saçıma krepon kağıdı sararım. Onlar da sakallarını öyle yaparlar ya, dedi küçük kız. Kaiser ne iş yapar? Dövüşür mü yoksa yaralıları mı toplar? İmparator, aslında bir şey yapmaz, dedi. Düşünür? Küçük kız, ne düşünür? diye sordu. O da bütün genç yaratıklar gibi, insanlar hakkında çok az şey bildiği için annesinin sık sık, soru sorma, o zaman sana yalan söylemezler demesine rağmen her rastladığına o kadar çok soru sorardı ki, bazen ona fazla meraklı olmamasını söylerlerdi. İmparator, eğer kaiserler ne düşündüklerini söyleseler, o zaman yaptıkları şey düşünme olmazdı, değil mi? dedi. Konuşma olurdu. Kaiserlik herhalde çok eğlencelidir, dedi küçük kız. Peki ama yaralı olmadığınıza göre, böyle geç vakitte ne yapıyorsunuz burada? İmparator, ''Eğer sana söylersem kimseyi anlatmayacağına söz verir misin?'' dedi. ''Sırdır. Bütün kalbimle söz veririm.'' dedi küçük kız. ''Ne olur anlatın. Sırlara bayılırım ben.'' ''Peki öyleyse.'' dedi imparator. ''Bu sabah bütün askerlerime, siperlere girip onlar gibi ateş altında çarpışmadığıma çok üzüldüğümü söylemek, sebep olarak da onlar için benim düşünmem gerektiğini, eğer ben ölecek olursam ne yapacaklarını bilemeyip, ''Yenileceklerini ileri sürmek zorunda kaldım.'' ''Yaramazlık etmişsiniz.'' dedi küçük kız. ''Zira söylediğiniz doğru değil ki.'' ''Öyle değil mi ama?'' ''Benim ağabeyim vurulup öldüğü zaman onun yerini başka bir asker aldı ve hiçbir şey olmamış gibi savaşa devam etti.'' ''Bence hiç olmazsa bir dakikacık durabilirlerdi ama durmadılar. Siz ölecek olsanız sizin yerinizi de başka biri almaz mı?'' ''Evet.'' dedi imparator. Oğlum alır. Küçük kız, öyleyse niye onlara o kadar kötü bir kıtır attınız, dedi. İmparator, ister istemez, dedi. Kayzerlerin görevi budur. İster istemez kalkar, ne kendilerinin ne de kimsenin inandığı şeyler söylerler. Bugün askerlerden bazılarının yüzünde bana inanmadıklarını okudum ve kendi kendime bir korkak olduğumu, bahane uydurduğumu düşündüm. Geceliğin yatağıma yattım, uyur gibi yaptım, el ayak çekildikten sonra kalktım, korkmadığıma emin olayım diye gizlice çıkıp buraya geldim. Yıldız pişekleri parladığı zaman onun için öyle ayakta duruyorum işte. Küçük kız, bunu niye gündüzün yapmıyorsunuz? dedi. Tehlike asıl gündüzün var. Bırakmazlar beni, dedi imparator. Sabahlı kaiser. dedi küçük kız, size çok acıdım. İnşallah yaralanmazsınız. Yaralanırsanız ben size su getiririm. Onun böyle demesi üzerine imparatorun küçük kıza öyle kanı kaynadı ki onu öptü, ayağa kalkıp elinden tuttu, tehlikesiz bir yere götürdü. Küçük kızın da ona öyle kanı kaynamıştı ki bir her şeyi unuttu. İşte bu yüzden tam üstlerinde parlıyı veren bir yıldız bir şeyini ikisi de fark edemediler. Partal koyu renk entarisi içinde ve doğru düz söylemek gerekirse yüzü pek de temiz olmayan küçük kız Her ne kadar yakın mesafeden bile ancak bir karınca yuvası tümseyini andırıyor idiyse de, İmparatorun upuzun boyuyla yıldız bir şeyinin aydınlığında da ta uzaklardan görülebileceğini akıl edemediler. Bir an sonra da korkunç bir ses duyuldu. Bu, tam üzerlerine doğru topun sesini geride bırakacak kadar büyük bir hızla gelen bir top mermisinin sesiydi. İmparator hızla arkasına dönüp baktı. O arkasına döndüğü sırada başka yıldız pişekleri gökte dağıldı ve çok uzaklardan bir başka top mermisi üzerlerine doğru hızla gelmeye başladı. Bu ikincisi çok büyük bir mermiydi. İmparator, merminin tünele giren bir tren gürültüsüyle kudurmuş bir fil gibi havayı yırtarak geldiğini gördü. İlk mermi oldukça yakınlarına düştü ve öyle bir gürültü çıkardı ki İmparator merminin kulağının içinde patladığını sandı. Bu arada ikinci mermide korkunç bir hızla üzerlerine doğru gelmekteydi. İmparator kendini yüzü koyun yere atıp tehlikeden kurtulmak için adeta yeri kazarcasına parmaklarını toprağa geçirdi. Sonra küçük kızı hatırladı. Onun parçalanıp havaya uçacağı aklına gelince öyle fena oldu ki kendini unutup küçük kıza siper olmak için üzerine kapanmak üzere ayağa kalkmaya davrandı. Ama düşünmek yapmaktan çok daha hızlı olur. Top mermileri ise hemen hemen düşünce kadar hızlıdır. İmparator, daha parmaklarını kirli topraktan çıkarıp da kalkmak için ayaklarını toplayana kadar dehşetli bir gürültü koptu. Gerçi imparator top mermisi sesine uzaktan alışıktı. Ama hayatında böyle korkuncunu duymamıştı. Buna ne gümleme, ne kükreme, ne de gürleme denebilirdi. Sanki kıyamet kopmuş gibi, Gümleme, kükreme, gürleme, çatlama, patlama, zelzele karışımı kulakları yırtan korkunç bir gürültüydü bu. İmparatora bir an için gerçekten de içi dışına çıkmış gibi geldi. Zira mermiler bazen çarpmadan da sahiden insanın içini dışına çıkarır. Ayağa kalkan imparator bir süre ayakları üstünde mi, yoksa başı üstünde mi durduğunu anlayamadı. Aslında ne ayakları ne de başı üstünde duruyordu. Zira... Her ayağa kalkışında yine yere düşüyordu. En sonunda bir yere dayanarak ayakta durmayı başardığı zaman, dayandığı şeyin mermi geldiği sırada epi uzakta bulunan bir ağaç olduğunu gördü ve patlamanın kendini ta o ağacın yanına kadar fırlattığını anladı. Kendi kendine ilk sözü, ''Çocuk nerede?'' oldu. İmparatorun tepesindeki ağacın içinden bir ses, ''Burada!'' dedi. Bu küçük kızın sesiydi. İçi son derece rahat rahatlayan İmparator, Gott sei Dank dedi. Bu Almanca Tanrı'ya şükürler olsun demektir. Canın acıdım yavrum, paramparça oldun zannettim. Küçük kızın sesi, paramparça oldum zaten dedi. Mini minicik, tam 2037 parça oldum. Mermi tam kucağıma düştü. Benden geriye kalan en büyük parça ayağımın küçük parmağı. O da bir kilometre kadar ötede. ''Ev tırnaklarımdan biri ise öbür tarafta. Yine bir kilometre kadar ötede. Dört askerin cesetlerini bıraktıkları kriterin içinde de dört kirpiğim duruyor. Her cesede bir tane. Ön dişlerimden biri sizin miğperinizin kayışına saplandı. Buna hiç şaşmadım. Zira zaten sallanıyordu o dişim. Bunlar dışında benden kalan her şey yandı, savruldu, toza toprağa karıştı.'' İmparator acınacak bir sesle, ''İhhebü esnik gibi ol.'' dedi. Ama küçük kız ona hiç acımadı. Sadece şöyle dedi. ''Aman, sizin yapıp yapmadığınıza kim aldırıyor şimdi? O güzel üniformanızla yüzü koyun yere kapandığınız zaman çok güldüm. O kadar güldüm ki mermiyi duymadım bile. Ama herhalde adam akıllı çarpmış olacak bana. Böyle ağaca tutunarak ayakta sallanışınız da komik. Dedemin sarhoş olduğu zamanlardaki halini hatırlatıyorsunuz.'' İmparator Küçük kızın güldüğünü duydu. Ama onu asıl hayrete düşüren, boğuk erkek seslerini andıran başka gülüşler de duyması oldu. Başka kim gülüyor? Dedi. Yanında birisi mi var? Küçük kızın sesi. Oh, pek çok kimse var. Dedi. Kriterin içindeki dört asker burada. İlk mermi onları kurtardı. Boğuk seslerden biri. Duhas esnigie bol diviliim das. Dedi ve bütün sesler hep birlikte güldü. Zira bir sıra neferinin imparatorla senli benli konuşması gülünç kaçmıştı. İmparator, bana gösterilen saygının hakkım olduğunu bana yine sizler öğrettiniz. Şimdi bu saygıyı benden esirgememelisiniz, dedi. Ben kendim kaiser olmadım. Beni kaiser olarak yetiştiren, beni doğal olarak eşitlikten, sıradan insanların oynadığı oyundan yoksun bırakan sizlersiniz. Size şimdi emrediyorum, bana... Tanrı'nın yarattığı bir insan gibi değil, kendi eseriniz olan bir put gibi davranın. Küçük kızın sesi, boşuna konuşuyorsunuz dedi. Hepsi uçup gittiler, durup sizi dinlemek bile istemediler. Gözlüklü boşla benden başka kimse kalmadı. Ağaçtan bir erkek sesi geldi. Neferlerle bir arada olmak istemediğim için onlarla gitmedim. Deden hakkında yalan şeyler anlatayım diye beni profesör yaptığını biliyorlar. İmparator kaba bir şekilde budala dedi. Sen onlara kendi deden hakkında gerçekleri söyledin mi ki? Cevap gelmedi. Bir anlık bir sessizlikten sonra kızın sesi O da gitti dedi. Onun dedesinin sizinkinden ya da benimkinden daha iyi olduğunu sanmıyorum. Zannederim benim de gitmem lazım. Çok üzgünüm. Zira mermi beni kurtarmadan önce sizden hoşlanıyordum. Ama nedense şimdi bana önemsiz görünüyorsunuz. Kızın onu yalnız bırakmak istemesine çok üzülen imparator ''Yavrum'' dedi. ''Ben yine de eskisi kadar önemliyim.'' Küçük kızın sesi ''Evet'' dedi. ''Ama benim için önemli değilsiniz. Aslında sizi hiç önemsememiştim ya. Bir an bir budalalık etmiş. Beni öldüreceğinizi sanmıştım da işte yalnız o zaman önemsemiştim. Ölümün beni kurtaracağını değil de canımı acıtacağını sanıyordum. Şimdi artık kurtulmuş bulunduğuma ve bu ''Açlıktan da, üşümekten de, korkmaktan da çok daha iyi bir şey olduğuna göre sizi zerre kadar önemsemiyorum. Hoşçakalın.'' İmparator yalvaran bir sesle ''Dur, bir dakika.'' dedi. ''Acelesi yok. O kadar yalnızım ki. Niye bana yaptıkları gibi büyük topla kendi üzerinize de ateş açtırmıyorsunuz askerlerinize? O zaman kurtulursunuz. Dilediğiniz gibi birlikte uçarak dolaşırız sizinle.'' Bunu yapmadığınız takdirde sizinle kalamam. Bu benim elimde değil, dedi imparator. Niye? dedi kızın sesi. Çünkü alışılmış bir şey değil, dedi imparator. Alışılmamış bir şey yapan imparatorsa kaybolmuş demektir. Zira bir imparator kendisi neyse o değil, alışıla gelmiş neyse odur. Küçük kızın sesi, çok uzun bir laf, dedi. Daha önce hiç duymamıştım, yani bu... ''Ne kadar çabalarsa çabalasın, bir taşın yeryüzünden ayrılamayacağı gibi mi demek oluyor?'' ''Evet.'' dedi imparator. ''Tas tamam öyle.'' Küçük kızın sesi. ''Öyleyse tamilerle heyriler, büyük mermilerle sizi bir dürtene kadar beklemeniz gerekecek.'' dedi. ''Hiç üzülmeyin. Aydınlıkta ayakta durmaya devam ederseniz bence eninde sonunda bunu yapacaklardır. Şimdi size bir veda öpücüğü konduracağım.'' Zira ben kurtulmadan önce siz de beni iyilikle öpmüştünüz ama korkarım ki siz öpücüğümü hissetmeyeceksiniz. Nitekim küçük kızın dediği doğru çıktı. Zira imparator öpücüğü hissetmek için büyük bir çaba harcamasına rağmen hiçbir şey hissetmedi. Öpücüğü hissetmeyi o kadar istediği halde hissedemeyişine çok üzüldü imparator. Ama onu asıl üzen bir şey gördüğü halde hissetmeyişiydi. Zira küçük kız onu öpeceğini söylediği zaman sesin geldiği yana başını çeviren imparator, kanatlı, tertemiz, çırılçıplak oluşunu hiç umursamayan, pes ve son derece güzel vücutlu, mini, mini bir kızın ağaçtan uçarak indiğini gördü. Kız, kollarını onun boynuna doladı ve uçup gitmeden önce onu öptü. İmparator onu açık seçik görmüştü. İşin tuhaf tarafı da buydu zaten. Zira donuk ay ışığından başka hiçbir ışık yoktu. Bu donuk ay ışığındaysa kanatlı kızın pes pembe ve sevimli değil, kurşuni ya da beyaz bir baykuş gibi görünmesi gerekirdi. Küçük kız gidecek diye ayrılık acısı imparatorun yüreğine bıçak gibi saplandı. Ama bir takım sahici askerlerin aniden ona bir şey söylemesiyle bütün büyü bozuldu. İmparator onların geldiğini hiç fark etmemişti. Bunlar imparatorun subaylarından ikisiydi. Büyük bir saygıyla ona merminin kendisine bir zararı dokunup dokunmadığını sordular. Onların ağzından ilk kelime çıkar çıkmaz küçük melek uçup gitti. Subaylarının küçük meleği ürkütüp kaçırmalarına imparator o kadar kızdı ki tam bir dakika kendini toplayıp da onlarla konuşamadı. Konuştuğu zaman da ilk sözü onlara kabaca hapishanenin yolunu sormak oldu. Ne dediğini anlamayıp kendisine ''Acaba delirdi mi?'' gibilerden hayretle bakmakta olduklarını görünce Bu sefer onlara ordugahının, yani çadırının yerini sordu. Subaylar çadırın yerini gösterdiler. İmparator öne düştü. Geniş adımlarla yürüyerek çadırına vardı. Yolda önlerini kesip parola soran bütün nöbetçiler, subayların verdiği cevap üzerine imparatora selam durdular. Sonra imparator kısaca iyi geceler diledi. Tam yatacağı sırada, subaylardan biri, olay hakkında bir rapor hazırlamaları gerekip gerekmediğini sordu. İmparator cevap olarak, İki, budalasınız siz, dedi. O boş kalan noktalı yerdeki kelime de akla gelebilecek en korkunç bir küfürdü. Subaylar daha sonra birbirlerinin yüzüne hayretle baktılar. İçlerinden biri, yücelerin yücesi gibi sarhoş, dedi. Bu boş kalan noktalı yerdeki kelime de pis bir küfürdü. Allah'tan imparator küçük kızı düşünüyordu da subayın söylediğini duymadı. Ama duysa da önemi yoktu zaten. Zira askerler yüreklerinde kötülük olmaksızın kullanırlar kötü kelimeleri. Son